Türkçe Peri Masalları Kırmızı Ayakkabılar Ufak bir köyde Karen adında güzel bir kız yaşardı. Karen ufak bir kulübede annesiyle beraber otururdu. Fakir bir kızdı. Giyecek bir ayakkabısı yoktu. Annesinin ona yaptığı tahta ayakkabıları giyerdi sürekli. O ayakkabılar sertti ve Karen'ın ayakları acırdı. Kısa süre sonra annesi çok hastalandı. Karen bütün zamanını annesine bakmakla harcadı. Bir defasında eve geri dönerken bir kutunun içinde bir çift kırmızı ayakkabı buldu. Bu kutu yolun kenarındaydı. Karen o kırmızı ayakkabılara bayıldı ve onları eve götürmeye karar verdi. Ama annesi bu kırmızı ayakkabıları görmekten memnun olmadı. Karen, yolda bulduğun şeyleri asla almamalısın. Buldukların başkasına ait olabilir. Yaptığın şey hırsızlıktır. Bir başkası kendi kırmızı ayakkabısını arıyor olabilir. Öyleyse daha dikkatli olsaydı anne. Mal bulanındır. Ah Karen, bu kadar inatçı olma kızım. Fakir olduğumuzu ve sana yeni bir ayakkabı alamadığımı biliyorum. Ama bu fakirliğimiz bize yanlış işler yaptırmamalı. Bana söz ver, o kırmızı ayakkabıları asla giymeyeceksin. Karen çok üzüldü. Ama annesinin kalbini de kıramazdı. O yüzden o kırmızı ayakkabıları asla giymeyeceğine dair söz verdi. Zaman geçti ama Karen o kırmızı ayakkabıları düşünmeden edemiyordu. Annem ne yazık ki anlamıyor. Bu güzel ayakkabılar yol kenarına atıldıysa, demek ki onlara kimsenin ihtiyacı yoktu. Bir hafta sonra Karen'ın annesi hastalığından ötürü hayatını kaybetti. Karen buna çok çok üzüldü ama hiç beklenmedik bir hareket yaptı. Annesinin cenazesinde o kırmızı ayakkabıları giydi. Cenazeye gelen herkes Karen'ın ayaklarına baktı ama o bunu önemsemedi. Ayakkabılarını çok sevmişti. Tam o sırada yaşlı bir kadın arabasıyla mezarlıktan geçiyordu iyi kalpli yaşlı bir kadındı. Küçük bir kızın kimsesiz kaldığını öğrendiğinde onu evlatlık edinmeye karar verdi. O güzel kızım. Gel benimle. Sana yaşayacak bir ev ve iyi yiyecekler vereceğim. Çok çalışmalısın ve kendine bir isim yaratmalısın. Oo! Ayandakilerden öyle. Niye giydin onları annenin cenazesinde? Çok çirkin şeyler. Çıkar hemen. Hayır, ben seviyorum. Onlar benim. Aa kızım, bu kadar inatçı olma. Ben sana bunlardan daha güzel ayakkabılar veririm. Yaşlı kadın o kırmızı ayakkabıları çıkarsın diye Karen'a baskı yaptı. Kerin kırmızı ayakkabılarını çıkardığı için çok üzülmüştü. Yaşlı kadının kendi çocukları yoktu. Karen'a kendi kızıymış gibi muamele etti. Ona bir oda ve giymesi için yeni giysiler verdi. Karen aynı zamanda yeni bir çift ayakkabı aldı. Ama bunlar mavi renkteydi. Karen kırmızı ayakkabılarını özlüyordu. Sürekli onları düşünüyordu. Niye hiç kimse o güzel kırmızı ayakkabılarımı giymeme izin vermiyor? Günün birinde giyeceğim onları. Ondan sonra kimse bana engel olamayacak. Yıllar geçti ve Karen büyüdü. Artık genç ve güzel bir kız olmuştu. Ama büyüdükçe inatçı kişiliği de büyümüştü. Zor bir çocuktu. Ben bunu yemem. Ben, ben pilav istiyorum. Ama ben bu lezzetli yemeği hazırlamıştım sana. Bari en azından tadına baksaydın. Hayır, onun yerine aç kalırım daha iyi. Yaşlı kadın Karen'ı seviyordu. Ve onun aç kalmasını istemiyordu. Onun mantıksız isteklerine her zaman boyun eğiyordu. Zaman ilerledi. Karen'ın bütün eski giysileri ve mavi ayakkabıları artık küçük geliyordu. Yaşlı kadın onun yeni giysilere ve ayakkabılara ihtiyacı olduğunu fark etti. Ayakkabı almak için mağazaya girdiklerinde Karen bir çift parlak kırmızı ayakkabı gördü. Ah, bunlar çocukken sahip olduğum ayakkabıların aynı. Bunları, bunları istiyorum. Aa, yine mi kırmızı ayakkabılar? Karen Sürekli giyebileceğin ayakkabılar satın al. Ya bir cenazeye katılmamız gerekirse? Cenazeye giderken kırmızı ayakkabı giyemezsin. Saygısızlık olur. Cebimde az para var. Sana iki çift ayakkabı satın alamam. Yoksa eve eli boş döneriz. Artık ayaklarım ağrıyor. Yürüyemiyorum. Ama Karen o kırmızı ayakkabıları görmekten o kadar mutluydu ki söylenenlerin tekini bile dinlemiyordu. Bana ne? Ben bunlara bayıldım ve istiyorum. ''Bana bunları almazsan hayatımın sonuna kadar yalınayak yürürüm, tamam mı?'' Aa, ah, bu kadar inatçılık etme güzel kızım. Bu inadın sana pahalıya mal olur.'' Ama Karen onu dinlemedi. Yaşlı kadın mecburen kırmızı ayakkabıları aldı. Ayrıca ona bir çift de siyah ayakkabı satın aldı. Yaşlı kadının artık parası kalmamıştı. Bu yüzden eve yürüyerek döndüler.'' Yaşlı kadın bütün yol boyunca acıdan inledi. Ama Karen dans etti. Rüzgara eşlik ederek kahkahalar attı, şarkılar söyledi. Yaşlı kadının ağrıyan ayaklarına hiç ilgi göstermedi. Kadın ertesi gün bir cenazeye katılacaktı. ''Karen, kasabada bir cenazeye katılmamız gerekiyor. Benimle gel ama o kırmızı ayakkabıları giyme. Saygısızlık olur.'' Karen odasına gitti ve siyah ayakkabılara baktı. Sonra kırmızılara ve onları giydi. Ayaklarını eteğiyle örttü çünkü yaşlı kadın kırmızı ayakkabıları görsün istemiyordu. İnsanlar cenaze boyunca Karen'ın ayaklarına bakıp durdular. Ölen kişiye saygı duymayan bu kız hakkında dedikodular yapıldı. Birisi yaşlı kadına bütün bu olanları anlattı. Kadın çok sinirlenmişti. Karen'ın elini tuttuğu gibi cenazeden ayrıldı. Ooo seni inatçı kız. Sen ne yaptın? O ayakkabıları cenazeye giymemeni rica etmiştim senden. Niye beni hiç dinlemezsin? Ama bunlar benim ayakkabılarım. Nerede istersem orada giyerim onları. Yoldan geçen yaşlı bir asker bütün bu olanları seyrediyordu. Yaşlı kadın ve Karen at arabasına doğru yürümeye başladıklarında, yaşlı asker Karen'ın yanına geldi, diz çöktü ve ayakkabılarına fısıldadı. Eski sahibiniz kadar inatçı olun ve dans ettiğiniz kadar hızlı oturun. Yaşlı asker sonra Karen'ın ayaklarına dokundu. Aa, bayım lütfen, ayağa kalkın, ne yapıyorsunuz? Ben sadece o güzel kırmızı dans ayakkabılarınıza iltifat ediyordum. Siz çok iyi bir dansçı olmalısınız. Karen mutlu olmuştu. O askere gerçekten de çok iyi bir dansçı olduğunu göstermek istedi. Yaşlı kadınla beraber arabaya binmeden önce birkaç dans figürü yapmaya başladı. Ama... Oh, ah, N niye kendimi durduramıyorum? Ayaklarım niye durmuyor? Bana ne oluyor böyle? Oh, Karen ne yapıyorsun? Geri gel hemen. Ama Karen arabadan çok uzağa gitmişti. Kırmızı ayakkabılar artık onu dinlemiyordu. Çok inatçıydılar. Karen'ı ormana ve dağlara götürdüler. Hiç durmadan dans ettiler. Karen'ın artık ayakları ağrıyordu. Sırtı dans etmekten tutulmuştu. Ne uyuyabiliyor ne yemek yiyebiliyordu. Evini ve yatağını çok özlemişti. Ama daha da önemlisi yaşlı kadını özlemişti. Ne var ki ayakkabılar durmadı. Gece gündüz hiç durmadan dans etti. Aa, lütfen yardım edin bana. Çok yoruldum. Ah. Ama hiç kimse yardıma gelemezdi. Karen artık çok korkuyordu. Ayakkabılar onu dikenli çalılara götürdü ve Karen'in ayakları kötü yaralandı. Sonunda o kırmızı ayakkabıları çıkarmayı başardı. Ayakkabılar ayağından çıkmış da çıkmasına ama hala dans ediyorlardı. Karen'in ayakları yara olmuştu. Bir değnek yardımı olmadan ayakta duramıyordu. Ah, ah, ah, ah, bacaklarım ağrıyor. Eve, eve gitmek istiyorum. Karen bir şekilde eve dönmeyi başardı. Ama dans eden kırmızı ayakkabılar onu takip etmişti. Yaşlı kadın Karen'ı gördüğü için mutlu oldu. Ona yemek verdi. Dinlenmesi için yatağa yatırdı. Karen ertesi gün pazara gitmek istedi. Ama kapıyı açtığında... Kırmızı ayakkabıları tam da kapının önünde buldu. Ayakkabılar yine dans ediyordu. Ve Karen'ın evden çıkmasına engel oluyorlardı. Yaşlı kadın ve Karen dans eden bu ayakkabıları görünce çok şaşırdılar. Karen bunun kendi hatası olduğunu kısa süre içinde fark etti. Hayatım boyunca bu kadar inatçı olmamalıydım. Bu kırmızı ayakkabılar kadar inatçılık ettim. Evimden çıkamam. Ne okula ne markete gidebilirim. Artık hiçbir yere gidemem. Ben çok özür dilerim. Ne yapacağım şimdi? Ah güzelim. Sihirli ayakkabılar kaybolsun diye neden dua etmiyorsun? Eğer davranışından gerçekten pişmansan, duan yanıt bulur. Karen gece gündüz hiç durmadan dua etmeye başladı. Gözlerini açtığında... ...köyde gördüğü o yaşlı askerin karşısında durduğunu görünce çok şaşırdı. Küçüm, bundan ders aldığın için memnunum. Artık o inatçılığın geçtiğine göre o ayakkabıların da inadı geçecek. Asker bu sözleri söyledikten sonra kayboldu. Kırmızı ayakkabılar da yok oldu. Karen ve yaşlı kadın artık mutlu ve huzurluydular... O günden sonra Karen daha çok ders çalışmaya ve kırmızı ayakkabıların bir daha hayatına asla girmemesine karar verdi. Sakın inatçı olmayın çocuklar günün birinde cezasını çekersin.